اَوْ كَمَا خَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ Aziz ve muhterem cemaatim Simin. tevhittir Allah'ın birliği akidesidir Allah'ın birliği inancıdır Söyleme hacet yok burada Yunus sureyi celilesini takip ediyoruz derslerimizin mevzu bu sureyi celilenin ayetleridir sırasıyla ayetleri seçerek değil de teker teker sırasıyla okumaya ve açıklamaya çalışıyoruz. Allah'ın koyduğu düzen içinde, üslub içinde ayetlerin izahına çalışıyoruz. Cemaat meseleyi bu şekilde bilerek takip etmesi lazım. Bütün mesele yani dini hayatta, manevi hayatta bütün mesele tevhid inancına sahip olmak meselesidir. Tevhid tevhid Arapça bir kelime birlemek demektir. Yani hakikaten Allahu Zülcelal'in var olduğunu ve bir olduğunu bir olduğunu iyice kavramak, onun birliğine gerçek manada iman etmek meselesidir. Her şeyin esası burada düğümleniyor. Dinde ne kadar hüküm varsa hayatı düzene sokacak insanlığı düzene sokacak ne kadar hüküm varsa bütün bunların temelinde tevhid var. Tevhid olmadıktan sonra neyi nasıl yaparsanız yapın neticesi yoktur. Önemi yoktur. Kurtarıcı bir tarafı yoktur. Tabi bizim bütün çektiklerimiz, bütün çilelerimiz Allah'a doğru inanamamaktan kaynaklanıyor. İnancımız yerinde değil. İnancımız doğru değil. İnancımız oturmuş değildir. Kendi kendimize ahkam kesiyoruz. Hükümler yürütüyoruz. Bir defa şunu iyice kabul etmemiz lazım. Şu kainatta her ne oluyorsa bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz görebildiğimiz veya göremediğimiz gaybi veya şuhudi her ne varsa her ne varsa bir defa bunların hiçbirisi Allah'ın ilminin bilgisinin dışında değil öyle işler oluyor ki İnsanlar arasında, kainatta öyle işler oluyor ki Bunlar Allah'tan saklıdır haşa Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ilminin Bilgisinin dışındadır Demek mümkün değildir Böyle düşünen, böyle diyen de zaten Müslüman değildir Böyle bir Müslüman olmaz Müslüman Allah'a nasıl inanıyor? en büyüğünden en küçüğüne kadar en büyüğünden en küçüğüne kadar küçüğüne kadar en açığından en gizisine kadar olup biten her iş mutlaka Allah'ın ilminin, bilgisinin çerçevesi içindedir. E canın bütün bu işler olup bitiyor. E Allah bilmediği için bilse müdahale ederdi demek mümkün paşa. Onun razı olduğu veya olmadığı onun rızasına uygun veya uymayan her ne varsa bir defa Allah onu biliyor. Bu işlerin olması bu inkarcılıkların bu gavurlukların yürütülmesi onun bilgisinin dışında kaldığı için değil. Allah bir defa her şeyi biliyor buna bu şekilde iman etmeye mecburuz ve hakikati da budur doğrusu da budur her şeyi biliyorum peki onun iradesi yani dilemesi istemesi olmadan bu alemde herhangi bir şeyin olması da mümkün değil Cenab-ı Hakk'ın olmasını istemediği irade etmediği, dilemediği herhangi bir iş olamaz. Demek ki olup biten her şeyi hem biliyor hem de olup biten her şeyin olmasını irade buyuruyor. Diliyor. Diliyor, istiyor. Onun olmasını istiyor yani. Ama bildiği ve irade buyurduğu öyle işler var ki bir kısmından razı oluyor Cenab-ı Hak. Evet, dileyen odur, bilen odur. O işin olmasına da Cenab-ı Hak rıza gösteriyor. O işin olması onu razı ediyor, onu memnun ediyor. Ama öyle işler de var ki onun rızasına uygun değil. Razı değil o işin olmasından. Onu yaratıyor, kendisi yaratıyor. Kendisi irade buyuruyor, kendisi diliyor. Fakat o işin olmasına rıza göstermiyor Cenab-ı Hak. Razı değil. Yoksa yani hangi güçtür ki Allah'ın bilmediği, onun dilemediği bir işi meydana getirecek? O dilemedikçe bir yaprak sallanamaz, hiçbir zerre yerinden oynatılamaz. Mutlaka o biliyor, o dilemiştir ama bildiği ve dilediği her işten illa razı demek değildir. Bazı şeyleri razı olmadığı halde yaratıyor, bazı şeyleri razı olarak yaratıyor. Bu bir imtihan ya, isterse herkesi mecbur eder, herkesi Müslüman yapar, zorla, fakat kıymeti kalmaz bu iş. Eğer ben bu işi irademin dışında, kendi isteğimin dışında, hürriyetimin dışında yapmayan mecbur isem, onun sonunda ceza veya mükafat olmaz yapmamam gerektiği halde bir şey yapıyorsam yapmamak da elimden geldiği halde yaparsam o zaman aferin alırım veya o zaman ceza alırım cennet ve cehennem hür iradesiyle serbest iradesiyle işini yürüten insanlar içindir iradeni Allah'ın dediği şekilde kullanırsan Cennete ulaşırsın. Aksi halde cehenneme ulaşırsın. Yani tevhid. Bütün icraat Allah'tadır. Bütün icraat Allah'tadır. Ama biz olup biten işleri başkalarına izafe etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan tevhidten bahsediyoruz. Bir taraftan şirke karşı koyuyoruz. Allah'ın eşi vardır benzeri vardır, vardır, ortağı vardır, misli vardır. İnancına karşı koyuyoruz. Ortalıkta başka iş gören yoktur diyoruz. Öte yandan olup biten birçok işi bir kısım insanlara, bir kısım varlıklara bağlıyoruz. Bu olmadı. Yani şimdi sekiz yıllık temel eğitim kanununun çıkartılmasını Allah dilemiş midir? Evet dilemiştir. O dilemezse olmaz zaten. Mümkün değil. E o dilediyse daha niye suçlu oluyoruz? Niçin diledi? Bizim dileklerimizi yerine getirmek için değil. Yani biz böyle istediğimiz için, biz buna talip olduğumuz için o bizim istediğimizi yaratıyor ama bu işe rızası yok. Kendi kitabını körleten bir yol olduğu için, inkar ettiren bir yol olduğu için, devre dışı bırakan bir yol olduğu için, bu işin olmasına Allah'ın rızası yok. Ama bakıyor ki kullar bunu böyle istiyor, ben sizin isteğinizi yaratırım Cenab-ı ama. Ama sonra hesabını soracağım. Bu yarattığımı yaratmayı niye benden istediniz? buna benim rızam yok ben razı değilim razı olmadığım bir işi yapmamı yaratmamı niye benden istediniz diye bunun hesabını soracak yani her şeyi uyur bir başkası değil fakat kullarını takip ediyor Cenab-ı Hak kullar nasıl istiyorsa neyi arzu ediyorsa onların arzularını yaratıyor ama yarattıklarının kimisinden razıdır diyorum. Razı olarak yaratıyor kimisinden de razı değil. Razı değil. Şimdi abire işler yapılıyor. Memlekette, dünyada, İslam aleminde. Sayı hepsini Allah biliyor, mu? elbette ki biliyor. Hepsini diliyor mu? Elbette ki diliyor. Onun ilminin, onun iradesinin dışında bir olay. Gelişemez. Yaratıcı hocam. Olup bitene şey yaratıyor. Fakat biz onu devre dışı bırakıyoruz. Tevhid ehli geçinenler müşrik bir kafayla hareket ediyorlar. Yani bize sorsan bize göre Allah bir tanedir.